İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Iklim krizi ile ilgili gelişmeleri dünyadan ve Türkiye'den haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Her zaman gibi bu yine Türkiye'den, Türkiye'den başlayıp dünyaya doğru yavaş yavaş açacağız. Evet. E şöyle başlayalım Orman Genel Müdürlüğü'nün verileriyle başlayalım. E, Türkiye'de 2012 ile 2021 yılı arasındaki e, bu 10 yıllık dönemdeki Toplam yangın sayısı ve bunun neden olduğu hasar. Bu 10 yılda toplamda 27.150 orman yangını çıkmış. Bu yangınlarda 226.845 hektar alanda zarar görmüş. Bu yine bahsettiğimiz 2012-2021 yılları arasında 2013'te en çok orman yangını meydana gelmiş. Bu sayısı da 3.755. En düşük yangın sayısı ise 2014'te görülmüş. 2.149 Rakamı onu paylaşalım. Ee, Tabi burada ilginç olan e, 2021 aslında bakarsanız ee, 2021'deki zarar gören Alan miktarı önceki 9 yılın toplamından çok daha yüksek. Evet, bu geçtiğimiz yaz bütün güney illerini 49 ile benim bildiğim kadarıyla 49 il alanında çıktı bu yangınlar. Hı -hı. Ve bütün güney Anadolu'yu aslında yaktı. Yaktı, kületti. Ve orada da hani daha önce bir mega yangın artık kategorisine giren bir şey bu. Türkiye'de evet. çıkmış en büyük orman yangınıydı. Ve e, tahmin edilebileceği gibi son 9 yılın hepsinin toplamından daha, daha fazla. Yani şöyle ölmüş. söyleyelim son 9 yılda 2020 müraciye 87.342 hektar alan yanmış sadece geçen sene 2793 orman yangınında. 139.503 hektar alan e, zarar görmüş durumda. Yani bunun iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle bağlantılı olduğuna zaten e, şüphe yok. Şüphe yok. E, ne yazık ki e, fakat İşçilişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla biraz kafalar karıştı. Evet, o terör örgütü. Terör, sanki altında, daha önce terör örgütü yoktu. Onda altını dolduramadılar sonra evet, zaten. Evet ondan da geride kaldılar ama insanların aklında bizim KONDA araştırmasında hatırlıyorsun. Hı hı, KONDA evet. iklim HABERİ'nin araştırmasında çok büyük oranda e, terör faaliyeti e, çıkıyor. Sadece %14'ü i̇klim, e, iklim değişikliği diyordu. Bu bence çok e, işte ne kadar kamu yönetimin ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Böyle baktığınızda çünkü engel e, nasıl buna engel olacağınızı da doğru Çözüm bulamamış oluyorsunuz. Kutuplaştırmanın bir sonucu e, de orada. E, i̇şin kötü tarafı e, yine yangın sezonu başladı e, ve yangınlar da başladı. E, o kadar şu anda büyük bir yangın yok ama zaten daha başındayız. Ve yine bir hazırlıksızız. Evet e, e, görünen, o. görünen o. bildiğimiz kadarıyla e, bir mesela yangın uçakları yine alınmadı. Yine yangın uçakları yok. Tabi sadece yangın uçakları, yangın çıktıktan sonra değil, önlem olarak hani bir politika, iklim krizine uyumlu bir ormancılık ve orman yangınlarıyla mücadele politikası da bildiğimiz kadarıyla Ya ortadık. Somut politikalara ihtiyacımız var. var evet, bunları bilmiyoruz. Öyle. Ne yazık ki inşallah olmaz ama bu yılda bu tür şeylerle karşı karşıya olabiliriz. Biz buradan bir defa daha yetkililere, bu konuda söz sahibi olanlara... Lütfen hazırlanın yani bunun başka bir çaresi yok bunlar tabii, tabii. olacak. Bütün bilim insanları da bunu söylüyor Söyle. zaten yani yangının en iyi mücadele yöntemi en az yangına neden olmak. Evet ondan sonra da hızlıca, hızlıca müdahale, müdahale etmek, müdahale etmek. etmek. Ee, ve kolayca, daha hızlı tecrübeli çalışanlarla e, kontrol altına almak. Doğan Aytolunay hocanın e, da geçen günü yine e, konuştuk. Yine e, bu konuda eğitimli personelde bir artış yok. E, yeni personel alınmamış. Uçakların da alınmadığını biliyoruz. E, o yüzden pek iyi bir durumda değiliz. Biz, Biz buradan uyarılarımızı yapalım. Yapmaya devam edelim. Evet. E, şimdi başka bir geçtiğimiz yıl e, mücadele edilen bir e, illetle devam edelim. Müsilaj. Evet. Bunlar geçen yılın e, şeyleriydi. Bizim başımızdaki büyük e, olaylar. E, müsilaj Kış geldi ve geçti. Zaten bunun geçeceğini de biliyorduk. Ama şimdi yine yaz geliyor ve evet. yine aynı durumda karşı karşıyayız. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile AKP'nin meclis grubunun üzerinde çalıştığı bir yasa teklifinden size bahsedeceğiz şimdi. Marmara Havzası'nda bulunan İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa gibi iller ile bu illere sınır olan il belediyelerine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğunun getirilmesi gündemde. Burada tabi bu ileri biyolojik atık su arıtma tesisi projesinin bir hazırlanma e, süresi olacak. Burada bir e, iki fikir var. Bakanlık üç aylık bir süre üzerinde duruyor. E, AKP'deki meclis grubunun e, görüşü ise 6 aylık bir süre tanınması yönünde. E, yine aynı şekilde tabii bunu kim yapacak? Bu da önemli yani bir... Yani bu kadar yıldır yapılmamış. E, şimdi. Ve, e, tabii ki yapılsın bunlar ama e, şimdi yani, madem ki yapılabiliyor... Yordu o zaman neden bu zamana kadar yapılmadı? Bekledim. Yani sonuç olarak bu o kadar da kolay bir şey değil. 3 ayda, 6 ayda ben iç yani ya çok ciddi bir maliyetli gelmiyor. Evet. Yani Bunları bir ekonomik evet, kriz döneminde böyle bir, de. bir ekonomi kriz döneminde hangi parayla nasıl yapılacak? Bunlar hani böyle söylemesi kolay, söylensin de zaten ama yapılması o kadar kolay olmayabilir. E tabii yani zaten burada şimdi Şöyle bir şey var öncelik belediyelere tanınıyor bu projeyi sunmaları bekleniyor veya yapamayacaklarını bildirmeleri halinde burada bakanlık devreye giriyor Göreceğiz önümüzdeki dönemde tabi yine bu tesislerin, bu tesislerin haricinde önemli olan bu kirletici kaynakları çok ciddi şekilde denetlemek takip etmek gerekirse para cezasından da öte çünkü çok zaten ufak miktarlarda yani kazançlarının yanında ufak miktarlarda para cezaları aldıklarını biliyoruz daha sıkı ve güçlü yaptırımlarla o tesislerin tamamen kapatılmasına kadar gidilmesi de gerekebilir. En az 60 tesis kurulması gerektiği söyleniyor bu çalışmada. Bunu da aktaralım. Bunu da aktaralım. Zor bir şey ama yani dediğim gibi 3 ayda bence 6 ay bunlar hayali şeyler ama birkaç yıl içinde bunun tamamlanması üzerine iyi bir planlamayla çok ihtiyacımız var bunu. Kesinlikle. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. One More Cup of Coffee çalıyoruz ama bu sefer Bob Dylan'dan değil, Fraser Ford söylüyor. Herkese merhaba tekrardan iklim habercileri devam ediyor. Şimdi enerji sektörel bakış isimli bir raporla devam edelim. Türkiye'nin 2021 yılındaki enerji tüketimine ve üretimine odaklanan bir rapor. Öncelikle rapor şunu söylüyor bize. Elektrik üretimi son 5 yılın en yüksek artışı olan yıllık %9'luk ile 329 terawatt olarak e, gerçekleşmiş. E, elektrik üretiminde yine doğalgazın payı geçen yıla e, iki geçen 2 yıla kıyasla daha doğrusu artmış ve e, %33 olarak e, gerçekleşmiş. E tabii doğalgaz santrallerinin sırasıyla toplam %30 ile ithal kömür ve lignit santralleri ve toplam %17 ile Akarsu ve Barajlı Hidroelektrik santralleri de e, izlemiş. Tabii bunu daha önceden de biliyorduk. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden ...üretimde ciddi bir düşüş vardı. Bu düşüş doğalgazdaki artışla karşılanmıştı. Bayağı düşmüş. %17. Benim bildiğim %25'lere kadar çıkan Çıkıyor, bir rakam evet. bu. İşte iklim krizinin bir başka şeyde evet. aslında. Doğrudan enerji üretimi, yani enerji üretimi iklim krizi oluyor ama... ...bir yandan da iklim krizinin... ...mesela su rejimindeki değişmelere ve kuraklığa <gülüyor> göre... Enerji de etkiliyor. E Tabii kısa bir döngü oluyor. Doğalgazla bunu karşılar, karşılıyorsunuz, karşılıyorsunuz ve bu sefer daha, daha, daha, fazla, daha fazla iklim, iklim, iklim krizi. Yani. Böyle bir durum var ortada. Tabii burada raporda önemli yani iklim krizi adına olumlu bir gelişme olarak Türkiye için yenilenebilir enerji üretiminde hem rüzgarda hem de güneşte rekor kırıldığı belirtiliyor. Ve güneşte %9'luk rüzgarda pardon rüzgarda %9'luk güneşte %4'lük bir gerçekleşmiş. büyüme gerçekleşmiş. Bu önemli tabii doğalgaz kısmına bakacak olursak burada e, bütün dünyadaki enerji krizini iyice şiddetlendiren e, Rusya Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili de e, bizi de çünkü şöyle ilgilendiriyor bu e, aslan payını ithalatta doğalgaz ithalatında e, Rusya e, alıyor. Büyük oranda Rusya'ya bağlayacağız evet, bu konuda. Yani %44,87'sini e, Rusya'dan e, ithal ediyor Türkiye bunu İran takip ediyor. %16'lık bir payla Azerbaycan'da yine aynı şekilde... Evet, e, bu, i̇kisinin toplamı Rusya'yı anca buluyorlar buluyor. değil evet, mi? Evet, evet, evet. Yani bu e, doğal gazın... Evet, bulmuyor hatta. Doğal gazın işte e, bütün bu Avrupa'daki enerji krizini şiddetlendiren böyle bir etkisi de var. Özellikle Türkiye açısından da. Evet, e, yani bu konuda mesela Rusya'ya e, bir tavır almaya kalksanız bu iş bayağı zor olacağı belli. Evet, mi? evet, evet. Yani onun e, bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Bu şartlarda nasıl telafi edilir? O ayrı bir tartışma konusu zaten. Şimdi bir sergiyle devam edelim. Greenpeace Akdeniz'in bir sergisi. Anadolu'da batı medeniyetlerinin izi. Biliyorsunuz bu ithal plastik atık ithalatı çok ciddi anlamda Türkiye'de bir kirliliğe ve aynı zamanda halk ve çevre sağlığına sorunla neden oluyor. Ocak 2018'e kadar Çin bu plastik çöplerin bir numaralı adresiydi. Lakin Çin Ocak 2018'de aldığı bir kararla plastik atık ithalatını yasaklamıştı. O yasakla beraber de işte tam da bu noktada Türkiye'ye devreye girdi. Evet. Türkiye devreye girdi ve büyük oyuncu haline geldi. geldi evet, Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir habercilik yapılmıştı. Onu Bloomberg yaptı bunu. Bloomberg'ten bir gazeteci sensör yerleştirdi ve atıkları takip etti. Londra'da atılan çöplüğe giden atıkların yolunu izledi ve Adana'da son bulduğunu tespit etti. Dünyada da büyük bir yankı uyandırdı evet. bu. Ee, tabii orada kendi sorumluluklarından e, bahsediyor ama burada e, biraz yani bir yandan da bizim e, biz bunu nasıl yapıyoruz kendimize nasıl yapıyoruz çünkü şu ortaya çıktı onlar sonuçta bunu şöyle düşünüyorlar bu atıklar e, geri dönüşüme gidiyor yani halbuki, Türkiye'de geri halbuki hiçbir yere gitmediğini bir, yakılıyor. E, evet yakılıyor veya, veya e, vahşi dopalama yöntemiyle e, bertaraf bertaraf da dinlemez artık doğaya salındığını Kısalım. ortaya koydular. E, yani o... burada aslında e, belki hatırlar e, dinleyicilerimiz 18 Mayıs 2021'de e, belirli bir türe ait plastik çöp ithalatı yasaklanmıştı e, çevre şehir iklim değişikliği bakanlığı tarafından. Ancak bu e, karar yalnızca bir hafta dayanabildi ve plastik atık ithalatı yasa sıkı denetimler e, getirilerek e, yürürlükten kaldırılmıştı. E tabi bu sıkı denetimlerin sonucu neye yaradı? Peki nasıl bir sonuç oldu? Eurostat ve UK Trade Info'nun 2021 verilerine göre e, Türkiye şöyle söyleyeyim hatta Avrupa'da atılan her 3 çöpten biri Türkiye'ye geldi. Bu sergide bütün bunların e, izini süren Sürüyor. aslında bu e, söylediğimiz haberin Hı -hı. de herhalde içinde olduğu e, bu nasıl batı medeniyetinin Anadolu'da Emper, çöp, emperyalizmi. çöp emperyalizmi kurduğunu burada bir cümle söylemek daha istiyorum çok Greenpeace'e çok böyle işte emperyalizmin e, oyuncakları falan çok laf ediliyor işte e, hani ben hep e, hani Greenpeace'de eleştirilebilir ama bakın işte böyle şeyler yapıyorlar işte emperyalizmin oyuncağı değil tam da emper, yani çöp emperyalizmi ile batı medeniyetine ağır belleştiri getiriyorlar evet. ama bence burada daha da önemlisi siz bunu niye kendinize yapıyorsunuz bu daha önemli nasıl bir soru, soru bence. Evet, evet, evet Hani onlar ihraç ediyorlar çöplerini. Almayabilirsin yani. Evet, Alm bu tercih. Bu tercih. Şimdi ufak bir e, müzik arası verelim. Verelim. E, bu sefer de The Civil War's'tan Dust to Dust'ı dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba. İklim avercileri devam ediyor. E, geçtiğimiz programlarda da bu gelişmeyi paylaşmıştık. E, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi. Türkiye'de müfredata girecekti. Şimdi bunun tamamen müfredatı tamamlanmış. Bunun haberini sizlerle paylaşacağız. Ders 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6-7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli olarak verilecek. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin güncellenme sürecinde yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim, ve programlar üzerine yapılan e, akademik çalışmalarda taranmış e, yine e, başta anayasa olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları ve burada bence biraz önemli nokta şura kararları, e, yine siyasi partilerin programları ve STK'ların hazırladıkları raporlar gibi e, dokümanlar e, analiz edilmiş. İşte burada şimdi e, şu soru haklı geliyor. Şu alınan şura kararları çok büyük tepki e, görmüştü. Kömürden Çıkışı e, öncelemeyen e, hatta yer bile vermeyen nükleer ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına yönelinmesini tavsiye eden bir şura kararının e, bu derste nasıl bir yeri olacak o bir tartışma. Ee, yani zaten şöyle olmuş çevre eğitimi dersi vardı bunun adı değişti Müfrede, yani içeriği değişti bunu bir kere söyleyelim ikincisi seçmeli olduğunu sen de söyledin ee, bunun doğal sonucu şu Çev seçmeli dersleri okullar açıyor. Hangi çevre yani hangi der, seçmeli dersi açacağını da tamamen okullar veriliyor öyle hani sekiz ders arasından şunu mu seçeyim bunu mu seçeyim e, benim o yaşlarda bir oğlum var e, öyle bir şey yok onlara paket bir şey veriliyor hı hı. açmayanlar açmayacak onun yüzden bunun ne kadar erişilebilir olduğu da ayrı bir bakıyoruz. sorun içeriyle ilgili e, tabi böyle bir, bu böyle bir dersin olması iyi bir şey İçeriğiyle ilgili e, belki daha çok göreceğiz. Yani aslında hı hı. ta tam yani ders, kitaplarının şeylerini görmedik. Onları Ortaya da e, konuşuruz ama e, bir de şöyle bir genel olarak e, söyle, söylem var ve ben de katılıyorum buna. Yani bir derse bunu işte böyle bir seçmeli derse sıkıştırmak e, hiç de iklim e, eğitimi açısından iklim okur yazar açısından yararlı bir şey değil. Bunun toplam eğitim sistemi. Evet. Bütün bir eğitim derslerin içine yedirmek, e, fizikin, kimyanın, e, coğrafyanın, hayat bilgisinin içine e, fen bilimlerinin içine yedirmek e, doğrusu çünkü hani bunu bir böyle sınav e, vesilesi olan e, yani nasıl yapılacağı nasıl edilceği çok belli olmayan bir derse sıkıştırmak yerine tüm hayat bilgisinin e, e, fen bilimlerini sosyal bilimlerin içine yedirmek çok daha iyi sonuç verecek ve tabii böyle bir yaklaşımla seçmeyi bir ders üzerinden bu bilgilerin de, yani e, çok ne kadar Neyse yani bu. iyi bir adım diyelim ama Başla asıl atışalım. olması gerekeni hem pedagoglar hem eğitim bilimciler bu şekilde söylüyor. Ben de buna tamamen katılıyorum. Hı hı. Ee, yeni bir yine Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir yönetmelikle devam edelim. Öncelikle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtelim. İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık uygulamalarının kalıcı hale gelmesi için 30 Büyükşehir Belediyesi'ne iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanı kadrosu de verilmiş. Açılma, evet. e, açma izni verilmiş yani Hı -hı. aslında. Hı -hı. E yine bu kapsamda 51 il Belediyesi ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere de iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü kadro ünvanı de verilmiş. Sıfır atık müdürü. Evet, hayırlı olsun. Ee, tabii ki bu çok önemli. Yani yerel yönetimler çünkü kadro sorunu da çekiyorlar. Yine çevre mühendisleri için de. Evet, evet. Çevre mühendisleri büyük oranda herhalde çevre mühendislerinin istihdam edileceği bir yer. Hı hı. Ee, o açıdan hem onların istihdamı hem de burada bir uzmanlaşma, bu sadece bu konuya fokus olan bir yöneticilerin, çalışanların olması, uzmanların olması son derece iyi. Ama e, yani işte hep böyle lafta kalmasından bizim bütün şeyimiz bu e, yine de değil. Gelişme <gülüyor> bence de. evet e, Şöyle devam edelim. Birazdan bir e, konuğumuz da olacak. E, zeytin konusu. E, tüm Türkiye'nin gündeminde olmayı sürdürüyor aslında bakarsanız. 1 Mart'ta bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı ve zeytinlik alanlar e, maden alanlarına açılmıştı. Son olarak biliyorsunuz yine bunu da aktarmıştık sizlere İkizköy'de asırlık zeytin ağaçlarının 17 ağacın kesilmesiyle bir sabah. Aslında çok daha fazlası kesilecekti ama ciddi en, tepki mücadeleyle oldu, evet. tepkiyle beraber bu engellendi. Tüm bunların üzerine de Milas Kent Konseyi Milas'ta bir miting düzenledi. Zeytin hayattır hayatıma dokunma. Tüm Türkiye'den ve çevre illerden yaşam savunucuları ile çevre STK'ları bu mitinge katıldı. Ve tabi ana konu Akbelen Ormanı ve yine zeytin hayattır hayatıma dokunma dediler. Zeytin karasıyla köbürün kara bir savaşa dönüştü bu. Yani benim zihnimde öyle canlanıyor. Hı hı. Ee, biraz sonra konumuzda e, bu konuda Detaylı bir evet çok güzel aslında yeni bir rapor yayınlandı onu hani e, şimdiden e, söyleyelim onu anlatacak bize ve e, çok net bir şey var e, doğanın e, verdiği bu binlerce yıllık e, bütün e, uygarlığın kuruluşunda belki önemli bir rol oynamış zeytin İç, zeytini katlederek e, artık insanlığın tarihinde olmaması gereken kömür e, alanı açma e, gayreti gerçekten enteresan bu konuda Milas'tan yükselen sese biz de ses verelim. Evet şunu da çok kısaca aktaralım. Kasım ayında Yeniköy, Kemerköy yani YK Enerji sponsorluğunda bir Zeytin Asa Dışanliği düzenlemişti Milas Belediyesi. Milas Belediye Başkanı da bu mitinge katılım göstermiş ve bir konuşma yapmış. Bu konuşmayı yaparken de miting katılımcıları kürsüye sırtlarını dönerek... Hem belediye başkanı hem de konuşmasını. Peki şimdi ıı, Milas Belediye Protestler. Başkanı nasıl bir tavır alıyor acaba? Bu Milas Kent Konseyi de var çünkü bu çalışmanın içinde. Evet yani umarız bu, tüm bu gelişmelerden bir Milas Belediyesi de akıllanmıştır biraz. inşallah O zaman kısa bir ara veriyoruz. Reklam arası verelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. İklim Habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta önemli bir rapor yayınlandı Milas'taki zeytinciliğe dair. Biliyorsunuz Milas, köy üzerinde Milas çok ciddi zeytin tartışmalarının döndüğü bir yer. Geçtiğimiz hafta son gelişmeleri de paylaşmıştık. Dediğim gibi bir rapor yayınlandı. Milas Kent Konseyi Avrupa İklim Eyleme ve İklim İçin 350 Derneği tarafından. E, yerel ekonomi için dönüşüm fırsatı Milas'ta Zeytincilik isimli bir rapor. E, şimdi bu raporun e, son e, gelişmeleri sonuçları e, tartışacağız. E, bir konuğumuz var. 350 ok, Türkiye'den Efe Baysal. Efe, hoş geldin programa. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin Efe. İyi yayınlar herkese. Teşekkürler. Hoş Efe şöyle başlayalım öncelikle. Bu gerçekten çok önemli bir rapor ve tam da tartışmaların göbeğinde aslında kamuoyuyla paylaşıldı. Öncelikle bu rapor neler ortaya koyuyor? Bir onu paylaşabilirsen bizimle çok seviniriz. Tabii, e, teşekkürler e, davet için de tekrar. Belki şey de konuşuruz. Yani biraz arka plan bilgisi de belki vermekte yarar var. Çok çok kısaca ondan da bahsedip rapora bağlamak daha iyi olur. Senin de dediğin gibi az önce aslında Milas, Muğla zeytincilik konusunda çok önemli bir yer bir yandan da ama bir yandan da belli tartışmalar yaşıyoruz şu anda. Özellikle son madencilik yönetmeliğindeki değişiklikle beraber zeytinlik alanların enerji üretimi için madenciliğe açılmasıyla beraber. Ya Bizler uzun zamandır aslında Muğla'yla, Milas'la, yerel paydaşlarımızla çalışıyoruz ve ve ee, şunu şey yapmakta yarar var yani biz genelde Muğla deyince aklımıza işte zeytin ağacı gelir, yeşili gelir, mavisi, arkeolojik alanları vesaire gelir. Ee, i̇şte Fethiyesi, Köyceğizi, Bodrum'u vesaire ancak bir yandan da bu cennet içinde aslında bir kabusu yaşayan iki ilçeden bahsediyoruz. Yatağan ve Milas ve iki ilçenin de kaderi 80'lerden itibaren çok ciddi bir dönüşümü uğruyor. Zira işte kömürlü termik santrallerin açılması ve bu santrallere eşlik eden işte kömür açık madenciliğinin başlamasıyla çok büyük potansiyelleri olan bu iki ilçe e, ne diyelim kömürün karısına, kömürün isine buranmaya başlıyor. Şimdi e, biraz hani bu arka plan bilgisini vermekten var rapora gelmeden önce. Zira hakikaten de e, bölgede kömür çok ciddi anlamda e, bütün bölgenin kaderini dönüştürmüş durumda. Bu kaderi dönüştürürken de işte yatağının 83'te açıldığını, Milastaki İniköy ve Kemirköy, Kemerköy Termik Santrallerinin işte 87-90'ların başında açıldığını hesaba kattığımızda iki ilçede hava kirliliğinden işte ciddi kamu sağlığı sorunlarıyla boğuşuyor bir yandan. Toprak kirliliği, su kirliliğini vesaire görüyoruz. Bizim rapordaki faydaşlarımızdan Avrupa İklim Eyleme Ağı'nın 3 sene önce yayınladığı bir kömürün gerçek bedeli Muğla raporu vardı. İşte çok şey hesaplanıyor orada 83'ten 2017'ye kadar 45 bin erken ölüme sebep olmuş buradaki hava kirliliği. Muazzam ve maalesef de acı verici bir rakam. Bunun yanında işte ciddi bir iklim maliyeti ortaya çıkıyor. Kömür çıkarmanın ve santralerde yakmanın vesaire. Ve ayrıca... Son yıllarda Yatağan ve Milas'ta kümür madenlerinin genişlemesinden dolayı da dokuz köyün yerinden edildiğini görüyoruz. Yani insanlar, köylüler doğdukları, doyduklarını köylerini bırakmak zorunda kalıyorlar. ata Atatoplağını bırakmak zorunda kalıyorlar. Ve işte e, sizlerin de gündeme getirdiği zaman zaman en sonunda bu gidişattan da hatırlayalım. Zurnanın zırt dediği nokta artık insanların yetti gayrı, artık yeter diye haykırdığı nokta geçtiğimiz sene Milas'ta. İkizköy oldu. Sınırları içinde yer alan Akberen Ormanı'na kömürcü şirketin dayanmasıyla beraber İkizköylüler de işte kömürcü şirkete karşı Akbelen Ormanı vermeyeceğiz diyerek nöbet tutmaya başladılar. Hala o nöbet devam ediyor. Ee, bu önemli bir çerçeve. Ee, bir burada önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında 30 senelik bir termik santral kömürden bahsediyoruz. Önemli bir fırsat vardı 2014-2015 gibi buradaki termik santrallerin miadını doğrudurduğu bir noktaya gelmiştik. Ama maalesef bu santraller kapanması gerekirken özelleştirilerek yaşam döngüleri de uzatıldı ve hala işte termik santrale karşı mücadele devam ediyor. Şimdi yerelde böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir yandan da bir küresel dönüşüm de var. Buna da çok kısaca bahsedeyim. Yani Açık Radyo dinleyicilerine sizlere anlatmama gerek yok. İklim krizi diyoruz. Bugün artık iklim krizi burada diye haykırıyoruz. Ve bunun da bir ana faili kömür ve fosil yakıtlardan bahsediyoruz. Ee, burada aslında bundan bahsederken her ne kadar e, karar alıcıların hala somut adımlar atmada e, biraz böyle ayak sürttüklerini görsek de belli başlı bir dönüşümde başlamış durumda. İşte artık bir yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Aynı zamanda fosil yakıt endüstrisinde çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde fosil yakıtlardan nasıl çıkılabilir üzerine politikalar geliştirilmelerde çalışıldığını görüyoruz. Ki bu da bizi aslında adil geçişe getiriyor. Adil geçiş tartışmasının merkezine getiriyor. Bu tip böyle bir Türkiye'de de aslında yavaş yavaş başlayan ama kendi gündemimizdeki gündelik siyasetten dolayı da çok derinleştiremediğimiz bir tartışma noktası var. Ama Türkiye için de bir fırsat var. İşte geçtiğimiz Ekim ayında bir hayli rötarlı da olsa sonunda Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. Ve bunun yanında da ne dedi Cumhurbaşkanı? Ana hedefimiz 2053'te net sıfır emisyon olarak da belirledi. Şimdi buradan tekrar Milas'a geri dönelim. Ee, bizler konuşmamın başında dediğim gibi e, Milas'taki paydaşlarımızla ve Avrupa İklim ile birlikte Uzun zamandır Milas'ta kömüre bağımlı olmayan nasıl bir gelecek mümkün olabilir üzerine bir tartışmayı derinleştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli araştırmalar yapıyoruz ve e, yerel ekonomi için dönüşüm fırsatı e, Milas'ta madence, Milas'ta e, zeytincilik raporumuzda aslında bu araştırmalarının en önemli sac olarak ortaya çıktı. İşte Milas Kent Konseyi, Avrupa İklim Eylem ve 350 işbirliği ile yayınladığımız rapor, 2053 net sıfır hedefine uygun şekilde e, iklim dostu ekosisteme saygı gösteren kömürün bölgede yer açtığı tahribatın yaralarını saracak karbonsuz bir ekonomiye geçişte nasıl bir dönüşüm olmalının yanıtını arıyor. Ve bu çerçevede de zeytincilik etrafında yerelden başlayan bir ekonominin aslında bölge içinde çok ciddi bir potansiyeli olduğunu gözler önüne e, seriyor diyebilirim çok kısaca. E, şunu demiyor ama rapor yani e, kömür yerine zeytine biz odaklanırsak Minas'taki tüm sorunları çözeriz gibi bir iddiamız yok. E, yani kömürden çıkış bütünlükçü bir şekilde ele alınması gerekiyor ve sadece bir sektöre burada zeytinciliğe e, odaklanarak da bu dönüşümün tamamlanamayacağını biz de biliyoruz. Ama zeytincilik e, bölge için çok önemli bir e, zenginlik kaynağı yani Milas'ın tarihine baktığımızda 5000 yıl öncesine gittiğimizde de zeytincilik var. Bugününde de var. Ve aslında zeytincilik etrafında örgütlenen bir ekonomi Milas'ta da bir yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için de önemli bir katalizör işlevi, önemli bir başlangıç noktası olabilir diyoruz ki Milas'ın dününde ve bugünde olan zeytin aynı zamanda geleceğinde de belirleyici bir aktör olsun diye e, belirici bir aktör olacağına inanıyoruz şayet bu yönde adımlar atılırsa peki e, bu işin e, yani ekonomik boyutu üzerinde de çalıştınız e, nasıl evet. rakamlar çıkıyor biraz onları da aktarır mısın efendim tabi biraz yani rapor bulgularına da e, dediğin gibi bahsetmekteler var Şimdi dediğim gibi geçmişinde de ve bugününde de önemli bir yeri var Milas'ta zeytinciliğin. Özellikle işte 2010'lara geldiğimizde yerel aktörlerin de çabalarıyla işte burada Ali Osman Menteşe gibi ve diğer yereldeki aktörlerin de çabalarıyla zeytincilik tekrar bir güçlenmeye başladığını görüyoruz. Son olarak da Milas için çok büyük bir şans. Milas Zeytinli, Avrupa Birliği coğrafi işareti alan Türkiye'den. Zeytinyağı özelliğinde tek yer ve bu çok önemli bir fırsat. Şimdi e, biz de raporda aslında e, zeytincilik ve zeytinyağını merkezine alarak neler yapılabilir, nasıl potansiyeller harekete geçirilebilir diye e, araştırmaya başladık. E, ve aslında rapor çok kısaca şunlara ışık tutuyor. Birincisi, Milas'ta e, bitler yıllık ortalama 100 bin ton zeytin asadı yapıldığını... Ama bunun 20.000 tonunun bölge ekonomisine hiçbir katma değer e, yaratmadan işlenmemiş zeytin olarak bölge ekonomisi dışına çıktığını görüyoruz. E, ve bahsettiğimiz bu 20.000 tonluk zeytin varlığının Milas bölgesinde e, işte gerek zeytin işleme tesislerinde gerekse zeytinyağı üretim tesislerinde değerlendirilirse Milas ekonomisinde de aslında ciddi bir hareket yaratabileceğini, ciddi istihdam olanakları yaratabileceğini rapor gösteriyor. Neler olabilir? İşte 50 adet yeni zeytin işleme tesisi açılabilir, 15 adet zeytinyağı tesisi açılabilir, 5 adet başlangıç olarak sabun, şampuan, üretim tesisi açılabilir. Bu bir. İkinci nokta. Rapor aynı zamanda e, İtalya, Toskana ve İspanyol örneklerinde inceliyor. Orada zeytincilikte neler oluyor şeklinde bir e, karşılaştırma yapıyor. Ve burada nasıl bir üretim olduğuna dair de adımları birazcık araştırıyor. Ve şunu diyor aslında, eğer ki Milas ya İtalya'daki Toskana'daki üretim kapasitesine ulaşabilirse, e, bu AB coğrafi işareti önemli. AB coğrafi şartlı zeytinyağının yarattığı değer dört buçuk milyondan 60 milyon lira değerine çıkabilir. Yani 13 katlık bir artış olabilir. Bu yıllık rakamlar e, değil bu, mi? Evet, bu 2000, e, 2021 fiyatlarına göre e, yıllık. Evet. E, bunun yanında. Bir de şunu da düşünmek gerekiyor. Yani biz sadece bunun etrafında örgütlenecek bir üretimden bahsetmiyoruz. 5000 yıllık geçmişi olan bir kültürel zenginlikten de bahsediyoruz. Ve Türkiye aynı zamanda zeytin rotası içinde yer alıyor. Bu bakımdan aslında zeytincilik etrafında gelişecek ciddi bir turizm potansiyeli de var. Zeytinyağı rotası, anıtak ziyaretleri, gastro turizm gibi aslında yepyeni bir alanda harekete geçirilebilir. Ve buradaki en can alıcı nokta... Yani şu önemli bir konu, İyi de bunları yapalım da bunun sermayesi nereden gelecek? Akçeli bir işe giriyoruz burada. Aslında sermaye bölgede gayet de mevcut durumda. Şunu gösteriyor araştırma, eğer Milas'ta zeytine dayalı küçük ölçekli inş, tesisler inşa edilirse, bunların toplam maliyeti 2021 fiyatına göre 240 milyon lira civarında. Ve yaratılacak toplam istihdam sayısı da 685 yeni iş. Peki bu parayı nereden bulacağız? Sadece Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin 2021 yılında e, kapasite mekanizması kapsamında... ...kamu kaynağından aldığı destek 260 milyon lira. Yani e, bu iki termik santral sistemde kalsın, çalışmaya devam etsin diye... ...260 milyon lira e, kapasite mekanizması olarak bu termik santrallere ödenmiş... Bizler aslında bir dönüşüme girersek, yani bu termik santrallere bu kapasite mekanizmasını ödemeyi durdurursak ve bu parayı, bu paradan hatta daha azını, 240 milyon lirasını zeytinciliğe aktarırsak aslında o demin en başta bahsettiğim işte 15 adet zeytinyağı tesisi, 50 adet zeytin işleme tesisi vesaireyi kurmaya başlayabiliyoruz. ve. İstihdam olarak da 685 kişi demiştik. Minas'ın kömür madenciliği sektöründeki istihdam sayısı şu anda 800 kişi. Bir başlangıç adamı olarak da aslında ciddi bir istihdamı da yaratmaya başlamış oluyoruz. Benim gördüğüm aslında rapor adil ve adil dönüşüme dayalı bir yerel sürdürülebilir bir kalkınma aslında projesi. Bütün rakamlarla da bence çok iyi desteklenmiş. Önümüzde yani Türkiye'nin genel dönüşümünün yanı sıra bence bu yerel bir örnek olarak da çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ellerinize sağlık bence üzerinde düşünülmesi tartışılması ve yani gündeme getirilmesi gereken bir şey elinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani dediğin gibi şey önemli. Bu mücadele evet bütünlükçü politik geliştirmek gerekiyor ama bunu yaparken bölgesel kalkınmanın bölgesel olarak... Hangi ekonomik sektörleri harekete geçireceğimiz çok can alıcı bir nokta. Burada Minas'taki e, işte zenginlik, zeytin başka bölgeler için başka e, alanlar da açılabilir. Bu tartışmayı bir yerden başlatmak gerekiyor ama. E, çok kısaca e, rapora ulaşmak isteyenler 350 Türkiye.org'ye girerlerse e, dosyalar başlığı altında da e, raporumuzun hem özetine hem kendisine ulaşabilirler. Çok teşekkür evet. ediyoruz Efe bir yardım bilgileri için. Gerçekten herkesi de e, raporu e, incelemeye davet ediyoruz. Bu raporun bence başka bölgelere de e, çok güzel esin kaynağı olabileceğini düşünüyorum ben. E, katkıların için teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi ufak bir müzik arası veriyoruz. E, Sharon Jones ve The Dab Kings'den e, Nobody's Baby'i dinliyoruz. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi Türkiye'deki gündemi sizlere aktardık. Biraz da küresel dünyada neler yaşanmış geçtiğimiz hafta. Onunla devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un bir açıklaması var. 24 Şubat'ın yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı günün global enerji krizinin başlangıç tarihi olabileceğini söylüyor kendisi. Biliyorsunuz 1970'lerde bir petrol krizi vardı o krizin şu an yaşanan enerji krizine göre çok daha hafif ve Bunun çok daha büyük olduğunu Evet soruyor. yani bu son krizin çok daha farklı ve ağır olduğunu da sözlerine eklemiş. Bu sefer petrolden çok da doğalgaz gaz çevresinde biliyor. Evet. Tabii petrolde bu ve kömür de var bu işin içinde. Bütün fasulye yakıtlar dahil. İlgili bir şey söylüyor ama pratik olarak önümüze ilk çıkanı doğalgaz. Evet, evet. Kendisi yine Fatih Birol yenilenebilir enerjide Avrupa'da bu e, işin bürokrasisinin yavaş yavaş e, kısaltılmaya başlandığını yani bu ne demek çok daha çabuk ve hızlı bir şekilde e, rüzgar ve güneş tesisi e, inşa edilebilecek. E, Tabi burada e, bir nükleer tartışması da var yine aynı şekilde. E, Belçika ve Almanya hükümetleriyle e, bir e, iletişim halinde olduklarını ve e, bu nükleerden çıkışı bir kez daha müzakere etmelerini bu çıkışı biraz daha ertelemelerini e, talep ettiklerini iletmiş. E, Belçika hükümetinin bunu kabul ettiğini ve iki santral için 10 yıllık bir erteleme kararı aldığını söylüyor. Almanya'nın da e, teknik olarak bunu mümkün olup olmadığını inceleyeceğini de söylemiş. Nükleer zaten e, AB taksonomisinde de çokça e, tartışmıştık hatırlarsanız. E, Fransa ve Almanya burada iki farklı ...görüşe sahipti... ...Almanya çıkışı... ...görüşten çok pratik, pratik aslında evet. enerji üretimi... Fransa büyük oranda enerjisi... ...nükleere dayalı olduğu için... ...pek kolay kolay çık çık çıkarmayacağını... söylüyor aslında... Evet. ...Almanya bu konuda adımlarını... ...çok önceden atmaya başladığı için... ...Yeşillerin aslında etkisiyle... ...1970'lerden evet, evet. başlayan... ...bir nükleer karşıtı hareket... ...orada süreci buraya kadar getirdi... Yani çok kısa bir zaman içinde bütün nükleer santrallerini kapatmaya hazırlanıyor aslında. Aynen öyle. Ama işte bu şimdi tabii bu global enerji krizi Fatih Krono'nun değişiyle nasıl sonuçlar olacak. böyle başka başka etkilere de yol açabilir. Şimdi biz gördüğümüz sonuçlarıyla devam edelim bu enerji krizinin. Amerika'dan bir karar açıklandı. Biden yönetimi petrol ve gaz geliştirme planlarına Yeniden başlandığını açıklamış ki biliyorsunuz Demokratlar yani Biden liderliğinde Demokratlar başkanlık kampanya sırasında sondaj ihalelerini durdurmak için de bir birkaç kez bunu durduracaklarını. Evet, evet ama seçim yani vaatlerinden birisi. ama görüyoruz ki tabi burada işte Ukrayna'daki savaşın büyük bir etkisi var ABD'nin Rusya'ya uyguladığı. Yaptırımlar var ve bu yaptırımlar nedeniyle artan benzin fiyatları ve bir enflasyon orada da bir enflasyon gerçeği var. Ee, hem benzin fiyatlarını hem de enflasyonu dizginlemek için e, bazı adımlar da atmışlardı ki e, Kasım ayında da bir ara seçim var. Onların da birincil önceliği enflasyonu. Evet, Biden, pek, yani Biden yönetiminin pek iyi gitmediği ara seçimlerde kötü sonuçlarla karşılaşacağına dair tahminler Aynı de var. yüksek. Evet. Şimdi biraz daha bize yakın bir yere gidelim. Balkanlara gidelim. Komşularımıza. Komşularımıza gidelim. Tabii enerji kriziyle beraber Balkanlar ülkeleri de kömüre dönme kararlarını açıklıyorlar. Burada öncelikle Kuzey Makedonya ile başlayalım. Bu ayın başlarında elektrik santrallerini beslemek için iki yeni kömür madeni de açmayı planladıklarını duyurmuştu ki Balkanlarda Kuzey Makedonya yenilenebilir enerji yatırımcılarını ülkeye çekmede öncü ülkelerden birisi olarak da görülüyordu. Yine Kosova Almanya'dan da dahil olmak üzere yabancı şirketlerin kömür satın alma talebinde bulunduğunu Açıkladı ki Kosova dünyanın en büyük bu arada 5. Lengit yatağına da sahip ki Lengit'in ne kadar kalitesiz ve sağlıklı kömür olduğunu da biliyoruz. biliyoruz. E yine Sırbistan'dan bir haber var. Hidroelektrik santraller için yetersiz yağış ne delili? Aynı Türkiye'de olduğu gibi kömür üretimini arttırmayı planlıyorlar ve Karadağ'dan da günde 500 ton kömür ithal edeceklerini de açıklamışlar. Yani bir aya bir e, kömür e, geçici e, diye düşünebiliriz bunu ama e, bu kriz e, kömüre bir ufak da olsa bir in, yeni can Hayat vermiş öpürüz, gibi evet, gözüküyor. Verdi. E, yine aynı şekilde Bosna mesela e, Ukrayna'daki bu savaşın etkisi nedeniyle e, bu kömürlü termik santralleri kapatma planlarında ileri bir tarihe çekeceğini e, duyurmuş. Şimdi biraz önce konuştuğumuz Almanya üzerinden, nükleer üzerinden konuştuğumuzu Almanya ile devam edelim. Enerji tasarrufu orada da ön plana çıkan bir yöntem olarak görülüyor bu krize karşı cevapta. Almanya'nın Ekonomi Bakanı Robert Habeck bir açıklama yapıyor. Enerji vatandaşlarının Alman vatandaşlarının enerji tüketimini azaltmaları halinde Almanya'nın Rusya'ya daha az bağımlı hale gelebileceğini söylüyor. Ve mümkünse araba kullanmak yerine tren veya e, bisiklet kullanmayı da öneriyor. Ben bu böyle yurttaşları bu işe dahil etme şeklinde hani küçük gelebilir bu ama çok önemli buluyor. Evet değil? evet. E, çünkü şimdi şöyle de bir şey hani Türkiye gibi ya işte onunla gitmeyin hani bununla gidin dediğinizde ya toplu ulaşım çok kalabalık her yere yok falan gibi. Almanya tabi böyle sorunlar da olmadığı için ulaşım altyapısı e, çok gelişkin olduğu için kentleri buna göre örgütlendiği için yani oturduğu yerle ev arasında büyük mesafeler bizdeki gibi olmadığı için özellikle İstanbul üzerinde diyorum. Hı hı. Çok daha hani yurttaşları bu konuda harekete geçirmek gerçekten bence önemli bir şey. E tabii yani bireysel enerji tüketiminin yüzde on bile azaltılması mümkün olursa bunun etkisi de gözle görülür bir Zaten şekilde Almanlar artacaktır. Zaten Almanlar böyle bir Alman, yani bak, bakan hani bunun gerçek bir etkisi olmasa bunu sadece bir söylem olarak kullanacağını zannetmiyorum. Evet. Bunun gerçek bir e, enerji verimliliği ve enerji kullanımında azalmaya neden olacağını dair bir hesap var büyük ihtimallelerinde Evet evet ya zaten uluslararası enerji ajansı da ilk bu kriz patladığı zaman e, on matelik bir plan duyurmuştu Avrupa için o planda da e, buna benzer e, enerji tasarrufunu sağlayacak yöntemleri Evet, sanamış. Binalardaki enerji verimliliği mesela çünkü işte çok fazla eski e, enerji eski bina stolu olduğu için. ...oralardaki yenilemelerin çok ciddi etkiler yapabileceğini hmm. dile Biliyoruz. getirmişlerdi. E şimdi Güney Amerika'ya gidelim. Şili çok ciddi bir kuraklık yaşıyor yaklaşık 13 yıldan beri. Ve bu kuraklığın 13. yılına girerken de eşi benzeri görülmemiş bir su dağıtım planını duyurmuş. Başkent Santiago, Başkent Santiago için. için. Evet, vali bir basın toplantısı düzenliyor bu konuyla alakalı. Santiago'nun 491 yıllık tarihinde e, burada yani başkente yaşayan herkes için yeterli su olmamasına hazırlanmaları gereken bir e, durumla karşı karşıya kaldı. Yani 491 yıllık tarihinde böyle bir şey, Yaşam şey olmuşlar. Evet. evet. E, ve 4 e, kademeli bir uyarı sistemi ile e, buna yanıt vermeyi planlıyorlar. E, yeşilden kırmızıya uzanıyor bu ve öncelikle kamusal bir bilgilendirmelerle başlıyor. Ardından su basıncının sınırlandırılmasıyla devam ediyor ve 24 saate varan dönüşümlü su kesintileriyle bitiyor. Yani çok, çok ciddi bir ciddi, Durumun çok ciddi olduğunu gösteren şeyler bu iyi ama yine de bir plan var evet, evet. bu önemli. Yani zaten son 30 yılda ülkedeki su mevcudiyeti %10 ile %37 arasında azalmış. 2060 yılına kadar da %51 azaltım daha olabileceğini tahmin ediyorlar. Böyle bir e, kuraklıkla mücadele etmenin başka da bir yolu yok herhalde. Gerçekten e, yani bu alam yani Şili sonuçta tabii e, coğrafi konumuyla e, hani enteresan bir coğrafi konumu var. Oldukça güneyde çok ince uzun e, bir ülke. Hı hı. Büyük ihtimalle hani nehirlerin falan e, şeyi daha az e, ama e, bu yaşadığını Şili'nin yaşadığını Herkesin yaşamaması için hiçbir neden de yok. E tabii Türkiye'nin de bunu çok ciddi anlamda en azından buradan bir kendisine ders çıkarması gerekiyor. Evet biz de çünkü su stresi içindeki ülkelerden biriyiz. Evet bu haftalıkta bu kadar. Zamanımız su gibi akıp geçti. E, haftaya yine birlikte olacağız. E, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. E, şimdiden herkese iyi hafta sonları dileriz. Hoşçakalın.